işe devam Elhamdülillah rabbil âlemin. Essalatu Kıymetli dinleyenlerimiz. Hadis şeriflerden Tergîbü Terîb dersimizde ilimle ilgili hadis-i şerifleri, işte ilmin fazileti okumanın, öğrenmenin, öğretmenin, sohbet dilemenin, ilim meclislerinde bulunmanın faziletine dair e, hadis-i şerifleri cem eden bölüme geldik. Bu bölüm de epey hadis-i şerifleri ihtiva edecektir. E, ilim yoluna çıkmak, Allah için işte okumak, bu vs. çok bayağı bu hususta Allah Allah ım. çok e, mevzu vardır hakikaten yani inşallah çok itibade edeceğimizi e, düşünüyorum yani 105. hadis-i şeriften numara olarak başlıyor da 242'ye kadar gidiyor yani ne demektir? Yüz küsur hadis-i şerif var. Yüz yakın hadis-i şerif var. Sırf bu bapta yani kendi başına müstakil bir kitap olur. Yani e, bu konuları birleştirdiğin zaman. Anneb-i Hurayr radıyallahu te'ala anu sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Ebu Hureyri Hazretleri rivat ediyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurlar, Hadis-i şerif Müslim Şerif'te var. Bu Davud Tirmizi yine Sahih ibn Majah ibn Hibban ve Hakim de raviler arasındadır. Bize çok faydalı şeyler öğretiyor bu hadis-i şerif. İnşallah amel edebiliriz ölmeden evvel de dünyanın fırsatlarını kaçırmayız. Öldük mü bundan hiçbirli amel edemeyiz. Yani bir nefes yaşamanın ne kadar faydası var anlayan için. Çünkü e, bu kadar terghi bir ne demek? Teşvik ediyor işte. E, faziletli amellere teşvik eden hadis-i şerifleri e, cem etmiş bir kitaptır. E, faziletli amellerin e, her biri dünyada olunca faziletli oluyor. Zaten ahirette bunları yapmanın e, yolu yoktur. İmkânı da kalmamıştır. E, böyle bir fırsatı elde olan insan ne kadar faziletli amel varsa bir şey yapayım da belki ondan kurtulurum. Peki onunla kurtulurum. Bazen çok salih amel gözüken, yani 40 tane haccı var adamın, o kurtarmıyor onu. Bazı adam 50 sene ceket vermiş, o kurtarmıyor onu. Bazı adam 70 sene namaz kılmış, o kurtarmıyor onu. Bazı hafızı hoca olmuş, kurtarmıyor onu. Bir de bakıyorsun, ufak bir şeyden kurtuluyor ya. Bu hususta çok mevzular var. Yani 600 sene, e, 600 cilt kitap yazmış, ...dine ilmine hizmet etmiş bir müellif, Musallif'ten... E, ...rivat ediyorlar ya, vefatından sonra görüldüğünde... E, ...yani makamı güzel görülüyor. E, gören soruyor yani sen... E, ...tabii ki güzel makamda olursun, 600 cilt kitap yazdın. Diyor ki onlardan kurtaramadım diyor. Yani de kurtardın. Bir gün diyor... ...Kamış'ı... ...Hukka'ya... ...daldırdım, sonra kaldırdım. Baktım yazacağım tab o zamanlar elle yazıyorlar. Yazacağım kalemin yani kamış kalemdir o. Ucuna bir sinek kondu. Meğer sinek ee, susuzmuş. Yani mürekkep sulu oluyor ya senin. E ben diyor onu bekledim. Yani normalde işte işim var yazacağım falan böyle yaparsın, sinek gider. Ben onu bekledim, Kana, yani kanmasını içti ya oradan. Ben ondan af olmuş. Yani Harun eşinin hanımı efendim Zübeyde Valdemiz validemiz çok hizmet etmiştir. Arafat'a, Mekke yoluna, Medine yoluna kuyular, şeyler. Bütün paralarını o yola harcadı. Hakikaten Sahibetül Hayrat vel Hasenattır yani. Böyle şimdi işte bir tane çeşme yapan üstüne Saibül Hayrat vel Hasenat yazıyor da öyle değil yani. Hakiki Sahibetül Hayrat'tır. Ama vefatından sonra görüldüğünde cennette nimetler içerisinde, e, tabi sen böyle nimetler olursun, içinde olursun ya. Ara, Arafat'ta hacıları suladın ya millet. Arafat makfesinde susuzluktan efendim, çatlıyor oranın sıcağı. Malum e, orada kanallar yapmak o kadar. Hala o kanallar biz ziyaret ettik bir kere yani var. Kalıntıları. Peki de hala istifade ediliyor edilen tarafları da var. Dedi ki ben dedi ondan kurtulamadım. Neden kurtuldum? Ezan duasını okurdum. Ezan bitince ezan duasını okurdum. Onun için küçük büyük demeden faziletli amellere, teşvik edilen amellerin hepsine insan müşahraat etmelidir. Benim nasıl olsa çok salih amelim var. Biri, bunlar beni kurtarmaya yeter diye düşünmemelidir. Bu avanaklıktır, enayiliktir. Mevla rızasını salih ameller içinde gizledi. Gazabını da masiyetler içinde gizledi. Bazı adam zina yapar işte tevbe muvaffak olur, şudur budur, Allah'ın affına çatar. Ee, diyelim ki azaptan kurtulur. Öbür adama bakıyorsun. Ayakta bevle gider işer. Üstüne bilmem. ondan dolayı azap olur. Yani ayakta bevletmek zinaya göre e, çok bir şey değil gibi görünür. Çünkü malıraz zebani fi kebirin buyur bu karadisinde. İki mezara rastlayınca bunlara azap ediliyor şimdi. Size sorsam çok da büyük bir şey demezsiniz azap sebepleri için. Ama Allah'ın yanında kebir ol. Efendi babamız Alâeddin efendi çok okurdu. Tehcebune ve heynen hu inde'llazim bir şeyi basite alırsınız, hafif sanarsınız. Halbuki Allah'ın yanında büyük çıkar. Onun için ve deale minallah male mekun yuhtesebun. ...hiç hesaba katmadıkları işler, ahirette karşılarına çıktım evlâ buyuruyor. E günahlar da öyle yani. Bu günahtan ne olur? Bu önemsiz, bu mekruh. Onlar. Bunda mezhepler aslında ihtilaf var. E i̇şte efendim, ben bunu oynarım, ederim, yerim, içerim. Mekruh deyip niye geçiyorsun? Allah'ın istemediği işte. Yani satranç mesela, satranç ...üç mezhep haramdır. E Şafii'de de mekruhtur. Yani en azından mekruh olsa... Şimdi sıkara... Adam haram değil ki. Ya haram sana. Bütün ulema demiş mekruh. Mekruh demeyen yok, bir tane müstahap diye yok. E mekruh Allah istemediği bir işte kardeşim ya. İstemediği bir işle yaşı bölürsen bu sana iyi gelmez ya. İyi gelmez. Abdestin tutmaz sonra. Yani sıkara çok içen, yani sıkara içip... ...ölenlerden cenaze yıkayanlar... ...anlatıyorlar. Yani yıkıyoruz yıkıyoruz abdest tutamıyoruz makattan gelip duruyor E şimdi bunu, bu böyle bir rezaletlerde yaşanmaklar var ya... ...ne fazileti var yani Bir tek faziletini... ...sayıyorlar da işte... ...birkaç faziletini sayıyorlar da bir tanesi işte... ...diyorlar ki evine hırsız girmez. Neyse marka öksürür. E bu mudur fazilet yani? E onun için... ...mekruh dedim mi kaçmak lazım, Müstehap dedim mi yapmak lazım, farz değil, vacip değil dememek lazım, bundan ne çıkar dememek lazım. Ee, bu kadar hadis-i anlatıyoruz. Şu amel var, şu amel var, şu amel Birinden birinden kurtulursun ya. Bir ilim meclisinde bulunsun, cemaatle beraber bir duaya amin dersin, kurtulursun ya. Onun için... ...dünya amel yeridir. Ahiret ceza, yani karşılık demektir. Ceza yeridir. Birbirine karıştırmayalım. Çalışma zamanında yatanlar, hasat zamanında hasret biçerler. Pişmanlık ve edamet, mahsul ne olur? Ancak ah vah, başka mahsul yok. Ekmedi ki. Orada amel etmeyenler, ne bekliyorlar ahiret? E ne zaman amel edeceksin? Biraz daha var, biraz daha var. Ne, ne kadar daha yaşayacaksın? O belli değil. Her an ölebilir misin? Ölebilirim. E şu sevapları, amelleri, fa hatta farzları, vacipleri milleti bırakmış. Buna ne vakit yapmayı düşünüyorsun? E henüz düşünmüyor. Ulan sanki sana evlenme mi teklif ettik? Neyi düşünmüyorsun? Farz vacip diyoruz adama hala yaparız yaparız. recep bir Şerif geldi. Ha yarılanıyor. Yani. Hatta yarın gece, 15. gecesidir. Salı, çarşambaya bağlayan gece. Ee, i̇nşallah e, yarınki mübarek gece Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'la mükâleme buyurduğu gecelerdendir. İdris Aleyhisselam'ın göğe kaldırıldığı gecelerdendir. Çok da acayip kıssası var İdris Aleyhisselam'ın. Ben bunları evvelce bir sohbette anlatmış idim. O sohbeti yarın verecekler inşallah. Saat sekiz buçukta bundan sonra sohbetler akşam. Ee, gerçi şifa Şerif dersi e, vaktidir. E, ve e, 15. gecenin çok faziletleri vardır. E, salih amelleri vardır. İnşallah diğer e, 15. gecenin e, namazı ve ibadetleriyle ilgili sohbetten de verirler. Onu da ona katarlar. Yani 15. gecenin namazı, gününün orucu, gününün namazı. Bunları da evvelce yaptık. Geçen perşembe de yaptık. Evvelce de yaptık. Geçen perşembenin ...o 15. gece yani yarınki gece ile ilgili bölümünü de eklesinler. Eklesinler o hadis-i şerfleri okudum ya. Mücazun uzun onu Perşembeden salıya. Faziletli amellere teşvik et, etsinler inşallah. Lale Gül'dekiler. Kahret ediyorlar, çalışıyorlar size hizmet etmek için. Böylece makbul amellere rağbet edelim. Bir tane 15. geceye Recep'in yan çıkacağımız belli değil. Bakalım kavuşabilecek miyiz bir daha sene? Niceleri geçen seneden kavuşamadılar. Allah'ımın en sevdiği gün Recep'in 15'i. Yani bu çarşamba gün. Gece önce geliyor ya. Yarın gece 15. gece gündüzü çarşamba oluyor. Sırf o günün orucu, sırf o günün namazı ne ibadetleri var ya. Gecesinin ne amelleri var. 14 tekat namaz var mesela. Acayip müjdeleri var. Kılalım ne var ya? Ne var ya? Faziletli ameller. Bir de baktın. 40 senelik namazdan kurtulamazsın ve 15. gece namazından kurtulmuşsun. Yani bunlar ahirette olmayacak işler değil. Baktığımız zaman bunu görüyoruz. Yani fahişe bir kadının, hayatı fahişelikle geçmiş bir kadının susamış bir köpeği gördüğünde ya benim susuzluğum buna da vurmuş düşüncesiyle kuyunun ağzına gelmiş. E, köpek kuyudan nasıl su çekecek? Kovası yok, şey yok, ipi yok, sapı yok. O kadın ne yapmış? Başında yaşmağı varmış başörtüre. Efendim, o yaşmağını çıkartmış. Ayağındaki ayakkabıyı da çıkartmış. O e, neyle tutacak? Yani demek ki o başörtüsünün şeyine ulaşacağı yerde belki de yarım metre bir metre ama... ...köpek için bu mümkün değil. E kalkmış onu, baş, başörtüsünü sarkıtmış. E, ayakkabısıyla biraz içinde kaldığı kadar su çekmiş. Köpeği su varmış. Feşekarallahu la fegafarallahu la. Vifahşe ömrü begiye. Beni İsrail'de begiye. işi gücü zina. Allah Teala o köpeğe su vermesinden dolayı onu teşekkür etti. Ve onu bağışladı bu kota zinasını. E bu Buhari al. Bu Bukhari kardeşim. Sen ne konuşuyorsun? Benim konuştuğumun her şeyin sahihde delili var. Allah'a affediyor. Yani sen tabii o zaman her günah yaparsam yapayım, bir köpek yedireyim, bir, bir kedi içireyim. O mantık mantık değil. Biz onu konuşmuyoruz. Ama böyle cilve-i Rabbani'ler oluyor. Onun için her iyiliği yapmak lazım demek istiyorum. Ben nasıl namazım var, orucum var bilmem ne. Bir şekilde affolurum, cente girelim bilmem ne. Köpekten bana da şimdi köpekten mu uğraşacağım dememek lazım. O köpeğe de bir su vermek lazım yani. Ben onu anlatıyorum sana. Teller ya Resulallah köpeğe su vermekte de bu kadar müjde mi var? E buyurdu. Tabii ki var. İnnelik. Liküller. Kebidin, ratlatin, ecurun. Her yaş ciğerin su arılmasında ecir var. E bu da canlı değil mi hayatta? Canlı. Ciğeri yaş. Yani kurunca ölüyorsun ciğer. Yaş ciğer. Ölmemesi için su vereceksin. Yani yani yani yani yine Bukhari 99 adam öldürdü. Bukhari ya bunu kim inkar edebilir? Hocaefendinin bir icazette bunu anlatıyordu. Aşağıdan da Of'un meşhur bir hocası. Demek ki böyle uydurma rivayetleri de niye anlatırlar? Sonan Dikle hocamız da dayanamadı. Çünkü o karşısındaki biraz cahil hocalardan Hemen dedi, iyi derdi öyle bile sinirlendi şey <gülüyor> vardı. Bu hadis Buhari dedirsen nasıl uydurma dersin? Ya adam bilmiyor ki Bukhari. Bir şey de haberi yok. Koca İmam Gazali Buhari göğsünde öldü ya. Allah Hicran Koca İmam Gazali. Ya her şeyi biliyor ama sonuna kadar okuyor. Yani Buhari göğsünde gene öldü yani. Ya e şimdi ya, ...Mustafa İslamoğlu olsam Bukhari'yi beğenmezsin. E seni kim beğenmiş? E şimdi bu Bukhari'de geçiyor. Adam 99 kişi öldürdü kardeşim. Belki bulmuyorum. kitab elimde -ül zikir meclislerinin şeyinde burada da gelebilir. Ya yani terkime uygun çünkü bazı. Meşhur hadis ben eskiden beri anlatmışım. Şimdi vaktim o kadar tahammül etmeyecek buna. Peki bu adam ne laf oldu? Hani bir alime sordu dedi senin tevben yok onu da öldürdü 99 öldürmüştüm dedi seni de öldüreyim bari imamesiyle yüz etsin dedi. Başka bir alime gitti ona dedi ki 99 adam öldürmüştüm dedi. Gittim bir hocaya dedi dedi bana ki olmazsın sen onu da öldürdüm sinirimi bozdu dedi. Beni ümitsiz etti dedi. Yani sanki bu hocaya demiş oluyor ki 101. olmama gayret et. Bu da dedi ki ona Sıyrılmak için ilmi de yetmedi çok. Ama işte ilmin yetmediği yerde havaleyi bileceksin. Havaleyi bilmediğin zaman kafa gider. Adam şöyle yürüyecek. Su gibi ad öldürüyor. Havaleyi bileceksin. Şu alim bu konuyu bilebilir. Şu konuda falan zatta zattan istişare edebilirsin. Buna sorabilirsin. Demeyi de bilmek lazım cebe. E şimdi bana adam bilmedi cahil mi desin? Onun için atayım kafadan bir fetva. Böyle şey olur mu? Yani şimdi bu, Çoğu hocalar böyle yapıyor şu an. Bu işi bilmiyorum, bu konuyu fetvacılarla, fıkıhçılarla bir istişare edelim diyenine pek rastlamadım. Efendi Hazretleri'ne rastladım. Bildiği konuda bile kitaba bakalım, hocaya soralım. Bildiği konuda bile. Takvalık budur. E şimdi atmosfer serbest. Herkes müftü olmuş. Müftüler fetva bilmiyor, bir şey bilmiyor. Aç bakalım... Ee, Tebiyyün-ül Hakaki'yi okuyabilir mi? Ve ı Sanayi'den haberi var mı? Okusun bir bari bir şey okuyamaz müftüler. Nasıl fakir olacak? Fıkıh bilmeden fakir mi olur? Diyanetin ilmi halinde 40 tane yanlış var. Onu okuyup da müftü mi olur? Yani Zaman böyle. Havale etti yani. Dedi ki benim bu hususta e, ilmim yetişmeyebilir. Sahabe Ekrem böyle yapıyordu. Adam, Abdullah bin Amri bin Asa gel, gelmişti Mısır'da, o Sabih denen işte bir Pidatçı müteşabiyattan sordu. Herrahmane Aleyh Arsisteva, müteşabiyattan dedi bunun ilmi bende yok, koca. Sen desem Abdullah bin Amri bin Asa, Amir bin As olabilir babası çünkü Mısır'da oydu yani. Oğlum Mısır'da pek kalmadı. Ama Amr bin Aslı demek yani büyük sahibi. Dedi bunun ilmi bende yok, seni bilene göndereyim. Ta Mısır'dan aldı. Heyet ona yanına eşlik eden adam verdi. Gönderdi onu Medine. Hazreti Ömer dönem. Razıyallah. O da müteşabiattan sonra Hazreti bir siniri bozuldu. Sobayı bastı buna. <gülüyor> <gülüyor> Dedi bununla kimse oturmasın. Def olsun kimse. Müteşabiatı karşıtıyor. Şaşırdım kaldım şimdi. Er Rahman alemlerin resûlüye bu Wahhabiler İbn Teymiye e, sapı diyor ki oturdu diyor aşağı. Ve aha diyor. Oturdu yerleşti diyor. İstekara yerleşti diyor. Halbuki sahih Müslim bu ha. Sahih Müslim onları da bağlar, herkesi bağlar. Ki onlar da onu kabul ettiğini zannediyorlar. Sahih Müslim de ne diyor? Bu müteşabih'tir. Bende bunun ilmi yok. Ömer'e gönderiyorum. Şimdi Amr bin As anlamadı bunu. Oturdu manası veremedi buraya. Hz. Ömer böyle bir mana var diyemedi buna. E müteşabih ve ma'a alemi tevilu Allah. Tevilini Allah'tan başkası bilemez müteşabiâtlerin diyor. Ali İmran suresinde. Bu vahiyler nereden bildi tevil edildi oturdu diyor. Bu çok acayip gitti bu işiddiler. Yani sahih Müslim'de geçiyor. Müteşabih olduğu kesin o zaman. Sahabe böyle dedi. Hz. Ömer de böyle kabul etti. E tamam onlardan ileri alim mi var? Müteşabih'i de Allah'tan başkası bilemez. Sen nasıl diyorsun Allah oturdu? Haşâ İşte bu alim akıllılık etti. Dedi ki sen dedi git şey efendim falan yerde bir e, e, işte mağara mıydı neydi o zaman kafa girmiş, veliler var. E, eski ümmette oldu bu vedi İsrail'de yani. O zamanki velilere rahip diyorlar yani ruhban diyorlar. Tabi hak din üzere olanları konuşuyoruz tabi. Şimdiki papazları konuşmuyoruz. İslam yani Efendimiz'in şeriatı gelmeden evvel onlar hak din üzere olan idiler. Orda dedi belki onlarla afolusun. Bak şimdi oradan kalktı. Yola gitti. Tam yolun yarısına geldi. Azrail Asem geldi. Dedi gecelin geldi. Hadi fut gitti. Fakat o adam tam ölmeden evvel hani biliyorsun insanlar son bir harekette varlar ölmeden evvel çok önemlidir. Vasiyeti, son kelamı, son sözü falan. Adam da gitti. Fena ebisadrihi nehveha. Göğsünü ne yaptı? O gideceği hedefe doğru çevirdi artık ben ölüyorum. Tevbe etme imkanım kalmalı, Bari ben tevbe eden o velilerin, o alimlerin hürmetini affolurum olurum belki dedi. Yani yolu güzergahı ne tarafaysa ona dedi mesela şu tarafta baht hatta vesairede o o tarafa yüzünü döndü. şey göğsünü çevirdi. Öldü. İşte melek tahta sametti meleke rahmet ve meleke rahmet melekleri geldi. Adam tövbe etmeye gidiyordu, biz bunu cennete alacağız. Azap melekleri geldi, sen ne diyorsun? Yüz kişi öldürmüş, biz bunu cehenneme alacağız, ruhunu. Mevla bir hakem melek gönderdi. İkiniz de durun bakalım iki taraf. Ne olacak? Çıktığı yol, günah işlediği yer, gideceği yer, varacağı yer, sohbet yeri, ilim meclisi, Evliya Allah'ın e, e, e, zikir dersi, e, orası da af olacağı yerdi yani. Karışsaydı o zikre. Tevbe edenler arasında. Teaybinden olacak. İnnallâhü habib. Tevvâbîn. Allah teayipleri sever. Teaybü Habibullah. Günah etse Allah'ın sevgilisidir. Hakiki edebilirse. Etteaybü münezzemke mellâ dembele. Günahından tevbe eden, hiç günah yok gibi. E bunlara göre Allah adam Allah'ın sevgilisi olmaya gidiyordu. Fakat eceli geldi. Ümrü kifat etmedi. Melek ne dedi geldi hakem melek. Ölçün iki tarafı bakalım, nereye yakın düşecek? Ölçtüler, bir karış gideceği yere yakın düştü. Bir rivadetlere göre geriye yakın düştü. Çıktığı tarafa da, Mevla gideceği tarafa vahyetti. فَاَوْحَ اللّٰهُ اِلَهَا زِيَنْ Sen biraz yaklaş, toprakları Allah lastik gibi çeker. فَاَوْحَ اللّٰهُ اِلَهَا زِيَنْ Oraya buyurdu ki, çıktığı yola biraz uzaklaş. فَاَوْلَٓا فَوَجَدُوا İlahi akraba biçimdir. Gideceği yere bir karış yakın bulundu. O da Mevla'nın cilvesiyle yine bakıyor. O da var. Afet çek ya kulunu. Affedildi. Deminden beri konuşun. Bu Buharidedir ve sahihtedir. Yani ne demek istedim? Hangi amellen af olunacağını bilemesin. Sohbet meclisine, ilim meclisine, zikir meclisine. bu uşit belası. Bilmem ne tehditler. Şu memleketin başında gelen sıkıntılar, referandum öncesi ki tehlikeler yani derneğimize gidemeyecek hale geldik. İlim meclisinde zikir meclisinde toplanamayacak hale geldik. Şu memleketin halini görüyor musunuz? Hiç işler açısı değil. Allah selamete çıkarsın. Onun için yani o cemaate gelmek ne demek işte anlıyor musun? Orada ne salih insanlar geliyor. Mübarek zatlar geliyor, takva insanlar geliyor. Sen de geliyorsun o zikre bizim Yesevi Derneği'nde, Hayder'de. Yine başlayacağız inşallah. Miraç Gecesi oradayız inşallah. Miraç Gecesi çok önemli. 27. gece. Hep toparlanalım, gelelim, afoluruz inşallah. Evvelce 1. geceyi de yapıyorduk, 15. geceyi de yapıyorduk. Ne güvenlik varmış memlekette ya. Biz anlamadık kıymetini yani. Fırsatlar ganimettir, bu demekmiş demek. Elimizden çıkıyor bak. Daha iyiye gidiyoruz derken daha kötüye gittik. Rahat rahat sohbet edemiyoruz ya. Güvenlik, tehlikesi bilmem ne o saldıracak bu saldıracak. bu FETÖ için etti bütün şey yani ne emniyet kaldı ne asker. istihbarat kalmadı, bir şey kalmadı. her tarafta bunu adamlar işte onu at bunu sat derken ev hükümet ne yapsın? kolay mı bunu düzene bir daha sokmak yani? binlerce on binlerce insan çıktı işte. yerine gelen de ondan mı değil mi belli değil. böyle bir sıkıntı var Allah Teala bir an evet. bunların gizlilerinde teşhir etsin de bir selamete çıkalım yani. Buna dua diyoruz. Hükümeti bu işte muvaffak eylesin. Amin. Yani bir ilim meclisine derken hani zikir meclisine Allah dostlarının bulunduğu meclise giderken bir karış yakın düştüğü için öldüğü noktada halbuki onlara gidemedi, o evliyayı göremedi. Ama Allah diyor Neden? O azim ve niyetle illa tövbe edeyim diye. O kadar yola niye gidiyor o zaman? Yani uzak da bir yol. Baksana yolda e, ömrü yetmedi yani. Ama adam tevbeye azmetti. Azmettiğinden zaten bu af oluyor. Ama ben oturduğun yerde azmetmekle olmuyor. İşte bak oraya gideceksin Evliya Allah'a dedi. Yolculuk lazım oldu orada. İlim talebi için rehlet bahsi gelecek. Ondan sonra zikir meclisinde Allah dostlarını görmek için, buluşmak için. Teşvik edilen ameller. Bir şeyi eksik etme. Ne kadar günahkar olsan, ben tevbe ettim, af olurum zannetme. Diğer amelleri de yap. Şunu yapan af olur, bunu yapan af olur. Dünya kadar. Yani bu usta bir risale yazmamız lazım. Esbabı mağfiret. Esbabı mu mucibatı mağfiret. Af olunmayı gerektiren faziletli ameller. Hadislerde yani şu, şunu toplasak. Ne? Niye yetişeceğim başım? Dünya kadar kitabım ortada kaldı yarım. Ne yetişeceğim Allah'ım bana, ne kadar bereketli vakitler versen kurban olduğum Allah. Im? Ben bu hizmet etsem bu dinimize. Yani af olunmanın çok sebebi var. E, bir insan yani bunu da yapmayayım dememeli. Belki ondan af olursun. Büyük bir ibadetten af olmasın. Ufak gördüğün bir ameli salihten af olursun. E, deliller okuyorum sana. En büyük günahlar okuyorum sana. Zinadan adam öldürmekten bahsediyorum sana. Af olmaktan ümidini kesmemek lazım. Ama bir daha yapmamaya azmetmek lazım. Nasuhil tevbesiyle. Allah'a dönmek lazım. Şu recep Şerif ayında. Her gece Rabbimizin Recep benim ayımdır. Kul benim kulumdur. Bu ay tevbe afistiyenlere müjdeler olsun. recep Şerif kitabında, Lale Gülterk'te yazık işte. İkindi akşam arası istiğfar. Mutlaka yapın Recep'in istiğfarlar. Yani yedi keredir ama bir kere bile okusan günahlarını yakıyor ya. Yakıyor. Günah bırakmıyor. Tevbete Abdülzalimin yani uzun istiğfar. E bunu e kaçıncı gün oldu ya? Yarısına geldik. Hangi ikinden sonra okudunuz? E burada sana bir rivayet geldi yani. <gülüyor> Hadis-i şerifte buyuruyor. Faziletli bir rivayet geldi sana ulaştı. Amel et ya Sahi yani e, Kaynağı kuvvetli. Ali el-Kari de onu kabul ediyor. Ha, İmam Demir'i muhaddislerdendir. hayat Hayvan Hayavan sahibi İmam Demir'i naklediyor. Var kaynağı. Yani sen şimdi afolma, bahane aramayacak mısın? Teşvik edilen ameller yapmak lazım. Şimdi mesela burada yine teşvik edilen amellerden çok önemli. Bu hadis-i şerifi başlıyorum. Men نَفَّسَ müminin مُؤْمِنِنْ كُرْمَتَ Yani ilimle ilgili konudan sebep hadisin tümünü alıyor tabii. Ama ilimle ilgili konu yarıdan sonra gelecekken hadis-i şerifin tümünü efendim sallallahu aleyhi ve sellem bazı konu üzerine ihtisas yapan eserler o hadis-i şerifin mahalli istişadını, kendine delil olacak noktayı alırlar. Biz de bazı kere e, tatvilden, ihtiras için yapıyoruz. Ama tabii hadis kitaplarında hadis-i şerif başından alınır. Ravi nereden başladı? Şimdi buradan başladı. E burada da şimdi dört tane faziletli e, amel bulacağız. Dört tane. E bu hatta beş tane. E şey de ayrı sayarsan. 6 tane fazilet amel Bu hadisler de 6 tane fazilet amel Ama ne acayip fazilet. Birisi müminin sıkıntısını gidermek. ikinci müslüminin ayıplarını örtmek. Üçüncüsü zorda kalana kolaylık etmek. Dördüncüsü müslümanların ihtiyaçlarını gidermek için yardım etmek. Beşincisi ilim tahsili için yola gitmek. Altıncısı Allah'ın evlerinden bir evde e, zikir için, ilim için toplanmak. 6 tane faziletli ameli şu anda bu hadis-i şerifle beyan edeceğim inşallah. Size. E şimdi bu 6 tane müjde var ya, yani 4-5 satırlık bir hadis-i şerif samimi söylüyorum, bir adamı ebedi ahiretini kurtarmaya yeter. Ebedi ahiretini sonsuz saadetleri icap eder. Velakin men yâmel. Amel edenler nerede? Ve men yâmel. Amel eden azdır. Men nefese, kim? Temfis, temfis nefes aldırmak. Nefes de Arapça biliyorsunuz. Yani kelimelerimizin hepsi Arapça. Nefesimiz Arapça ya. Elhamdülillah. Bundan çok mutluyuz. Nefes aldırmak. Yani adam tarlandı dar, da Bir nefes aldır adama. Men nefese kim? Ee, yani... Ben... Ezale yani giderirse demekti. Nefes aldırdı yani giderdi açtı. müminin bir imanlı müslümandan kürbeten bir sıkıntı. Hangi sıkıntılardan münkür o bir dünya. Tabii ki dünya sıkıntılarından. Sen ahirette, tabii ahiret sıkıntılarını da giderenler olur. Peygamberler, alimler, şehitler şefaat edip ahirette de adamın sıkıntısını giderer. Şu anda biz dünyadayız. Dünya sıkıntılarından birini giderirse nefesallahu, Allah da açar. Anhu o kişiden kürbeten bir sıkıntıyı min kura bi yevmil uyâme. Şimdi kıyamet günü çok sıkıntıları var. Sen bunu yaparsan Allah da senin kıyamet günü bütün sıkıntılarını açar buyurmuyor. Dikkat. Bir müminin bir sıkıntısını açtın mı? Allah da senin kıyamet gününde düşeceğin çok sıkıntılar olacak. Hesapta, mizanda, sıratta, kul haklarında, mazalimde. Başına çok bela et. 50 bin sene sürecek hesabın. O günün miktarı 50 bin senedir buyuruyor ayet E şimdi burada bu kadar binlerce, on binlerce, yüz binlerce sıkıntı üzerimize yönelecek. Allah dertlerimizi kaldırsın. Okay. Esas kıyamette sıkıntılarımız açsın. Çünkü oranın sıkıntısı daimidir. Buranın sıkıntısı geçicidir. Ağası da ölüyor, paşası da ölüyor, saraydaki de ölüyor, çöplükteki de ölüyor. Ama ahirette nasıl ölüm de yok. Şimdi bir Müslüman'ın sıkıntısını açtın mı? Allah-u Teala da senin kıyamet günü mesela çok önemli bir sıkıntı. Mizanda sevap günah tartılıyor. Senin e, sevap tarafı biraz hafifte kaldı. E, seçim sonuçlarından daha heyecanlı tabii. E, sol taraf e, yukarı doğru ibre gidiyor. Sandıklar açıldıkça sola konuyor. Sandıklar açıldıkça sola. Ay vah! Hani sevap tarafı Denk gelse bile kurtaramıyorsun. فَمَنْ etme vazinu. Sevap taraflarında tartılanları ağır gelirse فَوْلَا كُونُ Ancak onlar felaha ererler. Ağır gelmek de bir taneyle olur. Şimdi bile ha bu referandumda bile bir eylem kazanabilir. Tek rey. geldi on milyon on milyon bir tanesi oldu on milyon bir. <gülüyor> yani şimdi bu da bir acayip. Bu, ekseriyeti tepsi etmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor deniyor ama ben de şunu kıyas ediyorum. Şimdi sevapta bir sevap ağır gelsek, çenete götürüyor, bir günah ağır bassa, öbür tarafa, çehneme götürüyor. Bunu da düşündüğün zaman, ilginç oluyor yani, bu birin çok önemi var. Birin çok önemi var. E şimdi, efendim, kıyamet günü bu ne biçim sıkıntı? Sesim sonuçlarına mı benzer? 40 tane seçim geçirdik. O da çıksa yaşadık. Bu da çıksa yaşadık. Ama sen şimdi sol taraf bir ağır bassa gittin cehenneme. Nasıl yaşayacaksın ateşin içinde. Anne için ahiretin sıkıntılarını öne alalım. Milletin ahiret dertleriyle hemhal olması kalmadı. İşte ahiret düşünende kalmadı. Vaz de kalmadı. Huzuru huzuru konular. Sen ne ya işin ya? Siyaseti gitsin, için siyasetçiler yapsın. Sen hoca adamsın bir kişi cehennemden kurtarma bak. Hacısı, hocası, tefsiri, hadisi, fıkıhı bırakmış. Herkes siyasetleşmiş. Ya kardeşim, ne bela zamana kaldık ya. Ama 150 sene evvel 200 sene evvel İsmet Garibullah, Büyük şeyh efendi Hazretleri buyurmuş. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Şimdi fesat koptu diyor, ortalık bozuldu diyor iki üç sene evvel. Şindiyi görse ne diyecek? Hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda. Hadis, tefsir, fıkıh köşede kaldı diyor iki üç sene evvel. E sen niye hocaları, hacılara çatıyorsun? Efendim şalvalı, cübbeli, bizim bu kadar mübarek hocalarımız, vekillerimiz var her tarafta. Ama ben demiyorum ki eğer alim, eğer âbid bu şanda bu zaman alim de sofisi de diyor Hepsi şeye düştü, fesada düştü. Şimdi tefsir, hadis, fıkıhtlar okumuyor. Millete başka şeyler konuşuyor. Üç kişi yanına geliyor. Ona abdest, namaz anlatacak yerde. Şu şöyle, bu böyle. Şu şunu yapmış, bu bunu yapmış. Ya sana ne? Siyaset yapanlara dua ederiz. Salahları için, idahatları için, irşatları için, istikametleri için, muvaffakiyetleri için, başarıları için, muhafazaları için, korunmaları için. Himaleleri için kâfirlerin şerlerinde... Dua edersin. Bireyimiz var. Onu da doğru bildiğimiz yere veririz. Boşatmak da yok. E tamam. E sen şimdi kardeşim... Bir adam sana geldi. Ona bir ayet hadis okudan mübarek. Hoca efendi vekil olmuşsun ya. Ne işin var sen siyasetten? Ne vekilisin sen? Milletvekili misin Mahmut Mahmud Efendi Hazretleri vekilim diye geçiriyorsun. Mahmut Efendi'nin vekiliysen, Mahmut Efendi... Ayet hadis okuyordu. Sen de ayet hadis okuyacaksın. Bak burada hadis-i şerifler var. Kıyamet gününün sıkıntıları nasıl açılır? Şu anda mevzumuz bu. Bu adam belki bir dakika sonra ölür. Belki itikadında bir fasitlik var. Bir Amentü'den bir şey anlat. Efendim sen hemen iyi. Yani hiç olmazsa derdi. İlk tanıştığımızda hiçbir şey konuşamayacak vakit yok. Bir daha adamı göremeyiz falan filan. İman İslam Risalesi kendi hazırlamıştı. İyamentü'den kolay bir şey der. İman İslam Risalesi'nden hemen kısa bir şey. Adam imanını bir tavsiye edelim. Efendi buydu. Ama şimdi bakıyoruz. Herkes işini bırakmış. Siyasetle uğraşıyor. Buna ne anlaşılıyor bundan ya? Şimdi kardeşim. Riyasetle uğraşıyor. Işte. Baş olma sevdası. Cemaatle arası ihtilaflar. Şurada iki vekil var, burada üç vekil var. Şunun cemaatı az, şunun cemaati niye az? Mevzulara bak yani. Bir adamı kurtarmaya bakalım. Bak padiş Şerif okursan adam kurtulur. Bir müminin sıkıntısını açan, Allah kıyamet günün dertlerinden bir sıkıntı açar. Şimdi mesela bu sıkıntılara misal veriyorum. E mizanda işte Hani diyorum ki kıyamet günü senin bütün sıkıntılarını açar değil Fazl-ı Kerem sahibidir bir de bakarsın bir Müslümana iyilik ettin diye senin bütün sıkıntılarını da açar. Allah'ın geniş olan Fazl-ı Rahmeti'ni de tazlik etmeyelim şimdi. Ama ben min kürabi deki minin tebezinden bunu anlıyorum. Sıkıntılarından. Bir de bakarsın hepsini de kurtarırsın bir işle. Müminin sıkıntısını açacak. Müslümanın derdi var ya bu konuda Müslüman sıkıntıya düşmüş. Sen de bunu açacak imkanın var. Bu nafile ibadetlerden üstündür ya. Kadir gecesini Hacer'le yanında sabaha kadar namaz kılmaktan üstündür ya. Bir Müslüman'ın sıkıntısını açmak. Yani mesela bir misal verebiliyor. Borcu var. Sana e, üç bin lira. Adam öyle darlaşmış ki. E günü de saati de gelmiş. Sen ona desen ki. Yani mesela hadi ben senin kadar muhtaç değilim. Sen iyi niyetle ödemek niyetiyle aldın ama çok aciz kaldığını görüyorum. Allah için bu borcu düşürdüm senden, iskat ettim. Üff! Hiç yapan da duymadım ha. 45 senedir bu cemaatın içindeyim. Adam alacağını sildi gibi bir şey. Pek duymadım yani. Duymadım yani. Belki gizli iş yapan fazileti sahipleri vardırlar mı? Borcunu düşünün. Veya tehir. Bak bu da çok iyi bir şey. Mesela Hadis-i Şerif'te buyuruyor. Şey, ayet kelime de buyuruyor. Bakara Sûres'te bu çok önem verilen bir iştir. فَنَظُرَةُ لِا مَيْسَرَهُ وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ لِكُمْ Bağışlasanız daha iyi almasanız, adam sıkıştıysa fakat hiç olmazsa وَاِنْكَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظُرَةُ لِا مَيْسَرَهُ Zorda kalmış bir adam borcunu ödeyemiyorsa alacaklı olan bolluk zamanına kadar tehir etsin. Çok amel salih olur. Hepten almasa ente saddeku hayrul daha iyi olur. E şimdi yok ben bu ben de ihtiyacım var bir şekilde çocuk evlendireceğim ya e şu var baba. Benim de önümde işler var ama geciktireyim dese. Evde tehir çok önemli. E çünkü adam da darlanmış ona bir ay, iki ay var ya nefes aldırmak için işte, nefese. Adam nefes aldırıyorsun yani. 2 ay üç ay daha şey desen faizsiz üzerine bir şey koymadan olunca bu borcun tekrarı kadar salih amellerde içinde bücüğtür. Şey yani bir hadis şerif de var ya adam her günah yaparmıştı, ahirette kurtuldu. Bu da sayya hadiste geçiyor. Neden kurtuldu? Hadis şerif anlatıyor onu rüyada görülme değil yani. Ben kıbı anlatmıyorum. E şimdi ne buyuruyor? Tek ameli var adamın ya. Her günahı da var. Tek ameli var. Millete borç vermiş faizsiz. Gelen giden, süp sıkıştım diyeni de borcun tehir edermiş, teyhir edermiş. Ödeyemiyorum diyene hadi git teyhir dermiş. Tek bununla adam hafı oldu. Bu da sahihte geçiyordu Tergibi teribi devam edebilecek taneler gelir önümüzde. Evet. Veya aracılık etti. Şöyle bir şey var ha. Yani ben adamın alacaklısı diyelim ki borcunu ne edeyim varsa düşüreyim veya takdir edeyim. Aracılık edersin men yaşra şefaaten haseneten yekullu nüsibun buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Güzel bir aracılık yapanın ondan nasibi olur. Ne demek? Ya ben alacaklıyı tanıyorum. Benim nazımı sayar. Hatırımı sayar. Bu borçlu adam da benim onun arkadaşı olduğumu bilerek geldi bana. Veya ben duydum bu adam sıkışmış bundan işi var. Ya ne karıştıralım milletin işini? Deme! Gir araya! Gel ben seni götüreyim. Benim bir, onda bir hatırım var. Biraz tehhir alalım. Bir indirim alalım hafta bir şey neyse. Gittin aracı oldun. O borcunu alacaklısı sen değildin. Ama aracılıktan dolayı nasibin var. İyi işlerde aracılık yapmak. Adam tanıyor. Bu adam işsiz kalmış. Senin de iş veren olacak durumunda değilsin. Bir iş verene onu alı götürürsün. Dersin ki ya bu adam aç açık kalp. Buna bir iş bul, ver. Aracı oldun. O adama direkt iş bulan ne kadar sevap? E sen de aracılıktan aynı sevap. Yani nasibi olur diyor evle Kötülüğe aracılık edenin de vizri olur. Ömeyşvan şefaaten ya Yekullâhu küflün minâ. Onda e, kötü yükü olur, ağır yükü olur. Anladın mı? Adam. Efendim faiz alamıyor kredi bankada şey yok itibarı bilmemnesi bu da gidiyor aracılık yapıyor müdüre müdüre diyor ki ver buna faiz kredi görüyor musun o aracılıkta da aynı faiz yemiş gibi oldu sen niye günah aracılık ediyorsun ya of of Muhtaca bir şey vermek hani bir de fakir geliyor dileniyor bir şeyler e, verirsin bir şey. E bu da Müslüman'a nefes aldırmaktır. Adamın ekmeği yok, akşam çoluğuna, çocuğuna götürecek. Veya... E, ...ihtihâ-ı dâl. Yolu şaşırmışa yol göstermek. E şimdiki gibi değil. E şimdi zaten adam... ...yan test, man testten yan yan gidiyor. Ama sen şimdi e, adama akıl öğretiyorsun. O diyor ki efendim... Bir de öyle bu antikalar var, benim başıma da çok geldi. Yol soruyoruz adama. Bilmiyorum demiyor ya. Ulan bilmiyorum de ben de bura... Diyor, bazıları diyor, diyor ki... Ben de buranın yabancısıyım. Doğru. Veya bilmiyorum. Doğru. E biliyorsa da bilmiyorum değilse, dediyse o sevabı kaçırdı. Nasipsiz adam. Fakat bilmeden biliyorum diyene ne yapacaksın abi? Neler çektik biz bunları yüzünden sohbetlere yetişelim derken? Adam gönderiyor bizi bir yola. Tam ters. Ya bari bilmiyorum de başından savmak için şöyle sola git diyor. Ulan başından sağlamak için sola git denir mi? Adam sana yol soruyor. Bilmiyorsan bilmiyorum de. Yani ne cahiller var ya. Ama... ...bazı kere esas nasıl oluyor? Adamı elinden tutuyor. Evvelce bu çok muteberdi yani. Şimdiki gibi değil. Şimdi herkesin altında araba. Evvelce adam yolu zor bulur. Hele ki. Neyiz zorluklarla gidiyor atlan ile. E sen şimdi onu bir de şaşırdığını düşün. Uf Bir aylık yolu ya hikaye çıkar. E onun için... İhtiyaç çok ben yani yol göstermek meselesinde bir de elinden tutarsa veya düş peşime gel falan götürürse yani onun... ...yolu bulamayıp da zahmet çekmesini düşününerek zahmetini gideriyor yani. E bunlar çok önemli. Veya hayır müjdelemek. Allah Allah. Adama görüyorsun bir müjdelik haber veriyorsun. Bir sıkıntısının açıldığını bildiriyorsun falan. Hani derler ya... E, ...sen dur ben müjdeyi vereyim falan. Demek oradan bir sevap alacak yani. Kelime-i tayibe ile kelime-i ne demek? Hoş konuşmak. Mesela adam sıkıntısı var, bunalıma girdi, şu dur budur. Sen de ona, "Vah vah vah vah. Hiç senin durumuna düşmek istemezdim. Allah muhafaza." görüyor musun? Ne belalar gelmiş başına. Niye lan adamın? Bil hak, bil sabır. Sabır ve rıza tavsiye edeceğine adamın derdine dert katıyorsun halbuki ona kelime-i konuşsa, ile konuşsan. Yani deme hoş kelime. Ya bu ahirette sevabı var. Sen çok kazanıyorsun. Ecrin azim olacak. Günahlarına kefarettir. Ebedi ahiret var önümüzde. Bu dünyanın sıkıntıları geçicidir. Sen bunları önemseme. Ne olacak bu paran gitti diye geri gelir. Yeniden kazanırsın. Allah sağlığı afiyetini versin. Allah beterinden muhafaza etsin. Bunları diyecekere, küfürsün adama. Tam burada bir namede sen ilave ediyorsun. Bunlar ters. Ama velev ki hoş sözle bile sıkıntısını açsa, kıyamet günü sıkıntılardan allah Teala bir sıkıntısını açacak. Ve men setara müslümen kim bir müslümanın ayıbını örterse setaraullah. Allah da onu örtecek. Bütün ayıplarını, kusurlarını, günahlarını. Bak burada min uyubihi demiyor. Setaraullah. Allah onu perde çekecek üstüne. Ayıp bunu göstermeyecek kimseye. Fit dünya ve ahiret bir de bak hele. Ahirette de kalmıyor iş. Dünyada da senin ayıpların kusurların olabilir. Karın duysa seni boşar. Arkadaş arkadaşın duysa yüzüne tükürür. Ee, en yakın insanlar senden kaçacak. Herkesin bir günahlar var. Ama Allah'ın dünyada da örter ahirette. Niye? Bir Müslüman bir iş yaptı. Yani şimdi bak öyle insanlar gördüm. Sonra efendim senin yanından uzak oldular mesela. Çok da hizmetleri vardı. Ama. ...birinin bir aybı kusuru olduğu zaman hemen onu yayar. Ya bu adam şöyle yapmış, kadına bakmış bilmem... ...efendim bir ilişkiye girmiş, bilmem zina mı yapmış acaba. Şöyle bir laf geldi. Şöyle. Sana ne? Yani adamın aybını örtmek lazım. Sen ne yapıyorsun? FETÖ ne yaptı? Küçük ...gece gizli yerde, otelde, nerede ne yaptı? Her yere kaset koydu. Allah belalarını versin. Allah lanet eylesin. Geberdikleri zaman bu FETÖ'cülerinde Allah kabirlerini ateş doldursun. Çünkü bunlar birçok Müslümanın avretini açtılar. Allah dünyada ahirette avretlerini açsın. Açtı mı? Açtı. Bütün pislikleri çıktı mı? Çıktı. Tapeler uydurarak, kumpaslar kurarak askeriyeye şuna buna yetkili yetkisiz herkese efendim işlerine gelmeyen, aleyhlerine konuşan, yanlış yolda olduklarını Dinler arası diyaloğun şirk olduğunu konuşan bütün insanlara zulüm ettiler mi? Ettiler. Ama Allah ahirete bıraktı mı? Bırakmadı. Avretini açanın Allah avretini açar. Bütün ayıpları şu anda saçıldı mı Daha da dur. Üf. Muhsin yazı cinayeti bunlardan çıkıyor. Bilmem Uğur Mumcu bunlardan çıkıyor. Gidiyorsun da gidiyorsun. Bize Hızur Hoca Bayram Hoca da bunlardan çıkacağını düşünüyorum. Onlarda araştırılıyor. Şehit edilmeler. Yani... Adamın avretini açmak ne demek ya? Adam der ki öldür beni de avretimi mi çıplak beni gösterme der ya. Adam zina etmiyor. E, zina mı herkes? E, zina etmez. E, zina etmez ama niye avretini açık görüntülüyorsun? Adamı karısıyla görüntülüyorlar. E niye? Şantaj yapacak on sonra. Eşilik adam ister mi karısının avreti güzüksün? Adam zina yapıyor diye değil ki nikahlı nikahsız. Bunlar için hiçbir şey fark etmez. Kulların helal haram der diyor ki bunlar. Kendileri namussuz şerefsizin önde gidenlere. Helal mı bakıyor zaten? Kendi bütün haram milletin üzerine 15 Temmuz'da bomba yağdırdılar. Milleti katlettiler. Haramzadeler. Kendileri de. Müslüman'ın ayıbını örtenin, Allah dünyada ahirete ayıbını örtenir. Sakın bela la tecessesu, ayıp araştırmayın Allah buyuruyor. Hemen bir adam hakkında bir şey var bilmem Birinin hakkında bana dediler. Halbuki adam solcuğuna mazsuz aptelsiz. E o kaseti var, şu var. Kapatın dedim, kapat. Ne kaseti? Adamın bacağını bakmayacağız, avret mi göreceğiz? Caiz mi? Hacısı hocası seyretti ya. Hacısı hocası seyretti. Neymiş? Solcuymuş da bilmem neymiş de. Ulan solcucu hacısı var mı? Kulak. Sen diyorsun ki adamın diz kapağıyla göbek arası adamın avret. Kadının erdi, bütün bedeli avret. E bu bizim şeyden, partiden değil. He bunu seyredebiliriz. Nereden hazır o sen? Zındık mısın? Milletin ahiretini seyrediyor. Çeken FETÖ bir dert. Seyreden bizim Hacı hocalar. Eyvah ki garip oldu Şeriat-ı Muhammed. Sallallahu aleyhi Ki kaldı bu misirli ulemanın eline? Ya adamlar, şalvarlı cübbeli adamlar getirdi seyredelim diye bana yahu. Sizler ne yapıyorsunuz ya? Böyle ki adam Müslüman olmasa adamın bacağını göremez mi? ahuret açık yani. Seyretmedim. Ama seyredim ya, kalktılar. Ya bunlar nasıl Müslüman ya? Şalvahçı böyle Müslümanlık olmuyor ki yani. Takva nedir? Haramdan sakınmaktır. Adamın ahuretinin açılması... Sen ne bakıyorsun buna? Müslümanın ayıbını örtseydin Allah da senin ayıplarını örtecekti. Allah Teala. İki mana düşmana var. Bir, seni ayıpta düşmekten korur. İki, dünyada o ayıbını meydana çıkarmaz. Kıyamet günü bütün insanlar evet, kıyamet günü bütün insanlar ayıpları ve günahları ortaya çıkarılacak ve rezil edilecekler. Ne buyuruyor? Ayet-i Kerim'in يَوْمَ تُبْ Bütün gizliler aşağı vurulacak. O günde. فَمَالَوُمْ قُوْوَةِ وَاَلَى نَازٍ Adamın ne gücüye ne yardımcısı kalacak. Sen nasıl engelleyebilirsin Allah'ın muamelatını? Onun için ne diyor? Mesnevi'de olacak. يَوْمَ تُبْ لَا kulluha كُلُّهَا وَاَنَ مِنْكُمْ كَامِنُ لَا hiç istenmedik gizliler çıktı ortaya. İşte Allah Teala seni kıyamet günde hani meşhur bize dost düşman huzurunda rezil etmeyecek. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük duasına Allah'a o mü? لَا Sana kavuşma gününde beni rüsvay etme. Bize öğretiyor. Resulullah Efendimiz rüsvay edilecek. Ne ayıp olabilir. Bize öğretiyor dua yapmayı. Lika gününde beni rüsvay etme. Fuzuh. Tabii fuhur dünyayı efendim fuhuru ahirete. Ben ekorum bu adet şerif. Dünyanın rezilliğini çekmek ahiretin rüşvailığından ehvendir. Olacaksa başımıza dünyada gelsin ahirete kalmasın da. Fakat niye gelsin abi? Dünyada da mestur ol. Ahirette de Allah seni korusun. Anladım? Şimdi bu çok önemli. Bir meselidir. Maalesef Müslümanlar bundan gafildir. Ben şimdi bazı yine Müslümanların bazı yetkililerin şunların bunların milletin şu anda da istihbarat e, çekiyor o yanı bu yanı sesini kaydını kuytunu veyahut da işte görüntüler dediğini alıyorlar çok. FETÖ'cüler de durmaz. Şimdi FETÖ'cülerden öbürleri de al işte. Bu usul geçerli demek işe yarıyor dediler. FETÖ bu usulle askeriyeyi emniyeti ele geçirdi. Biz de bu usulü yapalım dediler. Hiç onlar da helal aramdan sakınmıyorlar. Şimdi bazı gruplar da bu usule girmişler. Çünkü FETÖ'nün başına gelenden beteri başlarına gelecek. Onun için. Onun için. Ama ben haber veriyorum buradan. Hadis-i Şerif, beyti diyor. Evinin ortasında bile Allah onu rezil edecek. En gizli köşesinde yaptığı yanlışı bütün millete duyuracak. Yapmayın Müslümanların aybını, kusurunu araştırmayın. Sana ne? Emniyet sen. adam uyuşturucu mu satıyor, bilmem ne, Bunu telefonu dinlenir mahkeme kararıyla. Bizi bir buçuk sene dinlediler mahkeme kararı olmadan. Sonra bir kumpas uydurdular kara gümrük çetesi diye oradan da resmi dinlediler. Hiçbir suçta bulamadılar. Beş tane suç uydurdular, kumbaz kurdular, hepsinden berat ettik elhamdülillah. Alnımızın akıyla çıktık geziyoruz. Üç sene bir adam dinlenip de peşine adam takılıp gezilip de hiçbir bir şey bulunmaz. O zaman bulsaydılar hadi, gelseydiler üstüme. Polis ellerindeydi, bu komiserler ellerindeydi. Ben bu kadar yerlerdeydim, bütün adreslerimi bildiler. Madem niye bir kapıyı basamadılar bir yanlış üzerinde beni? Bir sesimi niye çıkaramadılar? Bu kadar ses kayıtları var. Bin Bir tane ses ne Kimle konuştuğumu ne konuştuğumu. Kopyala yapıştırılan kumpaslar uydurdular. O da sökmedi. O da sökmedi. İftiracı buluyor adamı. Boğazını sıkarsan. Beni bile gidip şahit yaparsın mahkemede. Ölüm korkusundan ne yapacağım yani? Böyle kumpaslar yaptılar herkese. Aynı yolu başkaları izlemesin. Bu iş ancak ne zaman caiz olur? Emniyet mensupları. ...mahkeme kararıyla adam uyuşturucu mu satıyor, affedersiniz kadın mı pazarlıyor, affedersiniz efendim bilmem ne... ...bunları araştırmak için ses dinlenir, görüntü çekilir. Neden? E, i̇spat edecek adamın suç. Suç araştırılıyor. Suç başka, günah başka. Anlatabildim Bunlar farklı şeyler. Sen adamın ne günahı yaptığını... Yani içki mesela en büyük aralık. Ama adam evinde içiyor gizli. Senin bunun evinin kapısını dinlemen veya camdan bunu gözleyip içiyor mu içmiyor mu bakman içki içmekten daha büyük adam. Anladın mı? Hı. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala adamı teftiş ederken gece daldı evini içki masasında yakaladı. Ama o adam ona ne ders verdi? Hey koca Ömer! Neden Ömer oldu? Hakkı duyduğu zaman tevazu ettiğinden. Dağ gibi insan serçe kuşu kadar küçülüp efendim doğru söylüyorsun kardeşim diyebildiğinden Hz. Ömer oldu. Senin benim gibi 40 tane teville yorumla kendini haklı çıkarmaya çalışmadı. İçki masasını yakaladı adamı. Adam dedi ki dur bakalım ne oluyor? Ben ne yapıyorum dedi burada içki içeceksin dedi haram. E dedi sen yaptın üç haram ben yaptım bir haram. Ha dedi ne demek istiyorsun? dedi ne demek istiyorum? Lâ teculû biyuten gayra İzin aldın mı? Eviniz olmayan eve izinsiz girmeyin. Pat diye girdin. izinsiz. Bir ayeti yıktın. Anladın mı? Tecessiz, ayıp araştırmayın. E, geliyorsun benim ayıbımı araştırıyorsun. içiyor muyum, muyum, Ben sokakta mı içiyorum? Sana ne, evde ne yaptım? Bir mesele daha olabilir yani unutabiliyorum. Sen dedi kaç tane Allah'ın adetini terk ettin. Ondan sonra Ben bir haram işliyorum. Sen kaç haram? Hazret Ömer dedi kusura bakma özür dilerim. Çıktı gitti. Sen kimsin ya? Ki o zaman devlet görevi... Devlet reisi dikkat et. Görevi de var yani içkiyi engellemek. Çünkü şeriat devletinde içki içirilmez. Görevi olduğu halde ya ya bunlara ayet-hadis okudum mu? Bunlar dururdular Musaabe kardeşim. Ittaqillah ya Ömer. Allah'tan sakın ya Ömer dediği zaman da hemen yatardı secdiye kapanırdı. Millet ederdi de ne oldu? Hani Allah'tan çok korkuyorum demek hocam. Hemen secdiye kapan. Biz olsak sen o vaazı kendine sakla. Mana mı takvaalık öğretiyorsun? Ulan Hazreti Ömer'den daha müttekîsin be. Bir çocuk dese, bir deli dese, bir şarapçı dese, bir ayyaş dese, bir serhoş dese, bir hırsız dese, bir zani dese, kim dese ki ya Ömer Allah'tan kork, hasta Ömer'i yerde bulurdun. Ne dikleniyorsun el be? Sen kimsin? Maalesef. Bizim Müslümanlar adam olmayacaklar. Buraya bir mana daha vermiş. Bir Müslümanın elbise giydirirse, Örterse, çünkü adam açıkta kaldı, üstünde başında şeysi yok, belki de örtecek bazı şeysi yok dışarı çıkamaz, Cama, camiye gidemiyor. Evvelce çok böyle fakirlikler vardı. E, gerçi şimdi de olur bazı insanlar için. Suriye'nin en büyük zengini geldi, burada çadırda kalıyor. Verirsen bir gömlek giyecek yani. Ne yapacak adam? Muhacir oldu. Yani elbise verirse ona, örters Allah da onu dünyada ahirette örter. Yani insanlar mahçere çıplak çıkacaklar. Hufaten, uraten, mahşere çıplak çıkınca Mevla ona bir avretini göstermeyecek, dünyada fakirleri örttü ya, örtü verdi, elbise verdi ya, onun için. Tamam. <gülüyor> Zora düşmüş kimseye kim kolaylık gösterirse, işte borcunu düşürmek gibi, tehhir etmek gibi yani herhangi bir zorlukta, darlıkta kalan ben e, demin söylediğimiz meseleye göre Ya aleyhi dünya ve ahiret. Dünyada ahirette Allah onun işlerini asan eder ve kolay eder. Yani zorura düşmüş çok insan var çevremizde görüyoruz. Yani bu ne büyük bir mağfiret sebebidir. Dünyada da ahirette de kolaylık sebebidir. Zorda kalanın imdadına yetişelim de Allah da bize imdad eylesin. Yani bu demin ilk tefsir ettiğim adı-şerifin manasını burayın da şerhine dahil ne büyük hadis-i şerifteki Bir cümle var ya Dünyalara bedel altın karşılığa yazılacak Kul Müslüman kardeşinin yardımında Olduğu sürece Bilsin ki Allah da onun Yardımındadır Sen şimdi sıkışıksın, dardasın Allah'tan yardım istiyorsun. O zaman bunun en kolay yolu Kesin hadis-i şerifle sabit Sen darda kalmış bir adama Başka bir konuda, elinden gelen bir konuda onun darlığını giderme yolunda çaba sarf et ki o arada Allah da öbür işine yardım eder. Kurbanı hesap edelim, kendi sıkıntımızdan kurtulmak istiyoruz. E sen kimin sıkıntısına çare oldun? E sen de elinden gelen başka bir konuda sıkıntısına çare olabilirsin. O zaman mutlaka Müslümanlara yardım edeceğiz. Maddi, manevi, efendim, fiili, bedeni, kavli, nasihatla her türlü yardım edeceğiz ve menzeleke bir kim bir yola girerse eltemü süfi ilmen o yolda Allah'ın dininin ilmini tahsil etmek için efendim talepte bulunursa tamam yani vatanından ayrılıyor seyahate çıkıyor bu hususta bu yolculuk parası olmaz bu hususta para harcıyor efendim o öğrenecek talim ta ta talim teallüm öğrenecek talim öğretecek tasnif kitap yazacak ondan sonra bu usta zahmet çekiyor. İlim. Tabii ki bu ilimden maksat nedir? Nefian, mukarriben ilallahü teala ve vecil kerim. Hangi ilim faydalı olacak? Faydalı ilim ne? Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Bu faydalı ilim olacak. Hani tıpkı buna girer mi adam okuyup bir şey diyor faydalı olacak? O Allah rızası niyet ettiyse millete yardım eder müslümanlara. Fakirden para almam falan. Bu da girer. Ama felsefe gibi Anlıyor musun? Ee, akıl mantıkla vahyi devre dışı bırakmaya çalışan ilimler buna girmez. Ama tıbbın faydası görülür. Mühendisliğin faydası görülür. Mimarlığın faydası görülür. Kimyagerliğin faydası görülür. Çünkü kimyada ilaç yapıyor. Ha Dolayısıyla Allah rızası için niyet halis ise faydalı ilimdir. Ama burada esas nedir? Tefsir, hadis, fıkıh, akayet, tasav. El-ilmü ma fîh gâle hattetene şey yani ayet-i hadis Allah buyurdu Resulullah buyur celle celaluhü sallallahu aleyhi ve sellem demediktam şeytanların vesvesesi ilim olmazdı kim bir yola girerse o ilim tahsili için seyahate giderse ben işte kalktım Rize'ye gittim 12 yaş 13 yaşımda çok iyi oldu çok fayda buldum ya çok ilimler buldum orada Kurbetsiz e, de olmuyor. Anasının kuyuk koynunda da kimse de hoca olmuyor. Se <gülüyor> helallahu Allah çok kolay eder lehu kendisi için bihi o yola girmesi sebebiyle. Tamam mı? Bi hep ne demek bihi? Bir sebebi süluki. Seleke'nin mastarına gidiyor. O yola girme sebebiyle. Efendim neyi kolay, kolay eder? Tariikan giden yolu nereye? İle'l cenne. Cennete kolayca götüren, hiç şiddet çekmeden, zahmet çekmeden, sıkıntı çekmeden cennete gidecek yolu ona kolay eder. Ne demek cennete gidecek yolu kolay eder? Ehli sünnete göre iman etmeyi kolay eder. Cennete sühuletle girmesini sağlayacak salih amellere dünyada onu muvaffak eder. Çünkü ilim tahsini Allah çünkü gitti. Ondan sonra Allah ona ne yapar? Rüştünü ilham eder ve onun nefsini içerisinde muhafaza eder. Cennete giden yolu ona kolay eder. E cennete giden yol nereden geçiyor? Dünyadan geçiyor. E dünyada iman ameli salihsiz cennet yok. Bütün ayetler onu söylüyor. İşte o yolları ona kolay eder. Ahirette de böylece onu cennete kolayca götürür. Evet. Önce ilimdeyiz ya işte ilim konusu bundan dolayı bu hadis-i aldı yani. E sohbete gelmek, ilim yoluna gitmek, medreseye gitmek, derse gitmek. Efendim fıkıh dersine, kahit dersine, mektubat dersi Yani şimdi Lalegül'de benim bu derslerime dinlemek bile... Ama işte ilim yoluna girmek şeyinde biraz yol zahmeti de var. Bu en yani en kolayı yine bizim yaptığımız veyahut da diğer Hoca Efendi kardeşlerimizden el-i alimlerin dersleri oluyor, hat-ı şerifler oluyor, de, işte pazar sohbetleri oluyor falan şu anda Türkiye'nin birçok yerinde. Yani ilim meclisine girmek, gitmek. Yani bir yola girmek de var burada yani. Çok zahmetli olmasa da şu anda tabii arabalarımız var şöyle. Yollar güzel ama yine de bir yol, tekerlek dönecek yani. Ayak tozlanacak. Beni haberci dema hafise Allah yolunda ayakları tozlanırsa harama ulul alenler. Allah cennete şahram eder. Ve mecde maqabumun fi beytimin buyutillay. Ben bunu çok okurum. Efendimiz de çok okurdu. Ve bir cemaat Allah'ın evlerinden bir evde yani bir mescitte toplanırsa yetlüğün e kitab Allah, Allah'ın kitabını okurlarsa ve tedarusu ne benim aralarında ders yaparlarsa. Şimdi her şey Diyanet'in iznine tabi ya. Birisi gelip bir Mukhari okutacağım, bir alim ders okutacağım dese müftü vermesi okutamazsın. Ya Allah'ın evleri bu sen, Allah'ın evlerine ne böyle engel koyuyorsunuz. Yeter ki adam her olduğuna bakın. E, de, izin verin ya derslere, zikirlere veyahut da efendim vaizlere. Yok. Allah'ın kitabını okurlarsa, aralarında ders yapıp müzakere yaparlarsa, ne demek ders yapıp müzakere yapıyoruz? He ben şimdi bir ay okuyorum, iki saat mana veriyorum işte. O nedir? E, ders yapmaktır. Çünkü neden ayeti? Mesela, sadece ben, ben şu da var şimdi. E, bizim şimdi Hayder, dernek yeridir. Diyanete bağlı cami değil. E, mescid hükmünde de değil. Çünkü ilk bina, apartman yapılırken o niyetle yapılmadığından. Hani çünkü abdestsiz de girilebilir ternek yerine. Hayiz kadın girebilir misal. E şimdi Allah'ın evlerinde toplanırlarsa diye müjdeler verecek. E o müjdeden şey mi oluyoruz, variste mi oluyoruz yani Fatih Cami'de yapamıyoruz diye mesela. Yok. Bak ne diyor? Ve ma min el medârisi ve rubutu Ribatlar, hankalar Tekkeler, medreseler. Şimdiki dernekler e, eski göreviyle, ismiyle e, toplanılan bir ders yeri, medaris, medrese, ders yeri, tekke, e, ribat yerine giriyor. Anladın mı? Onun için Sindi Hazretlerine buyuruyor? Yani cami olmaz da ders Allah için Kur'an okunan her yer buna girer diyor. Bu da bizi rahatlatta anladın mı? Diyanetin, camiler diyanetin olsun. ...bizim terneklerimiz var, vakıflarımız var, konferans salonlarında bile şimdi konuşabiliyoruz ama... E, ...diyanet bu işi çok sıkı tutuyor. ehl sünnet üzere konuşanla konuşmayanı da ayırmıyor. Sen imam azam olsan, diploman yoksa yani görevli, resmi, muvazzaf değilsen memur yok. Adam öyle dedi bana, İ, imam azam olsan konuşturamam seni. Müftü kızıyor dedi. Turun yani, böyle. Onun için... Allah'ın evlerinden bir evde toplanırlarsa, yani ne demek? Tekke de olur, dernekte olur, vakıfta olur, işte medresede olur. Ki, mühim olan ne? Ne yapıyorsun abi? Sen camide toplansan da dedikodu yapsan, cehennemi boylarsın. E, e, dernekte toplansan da zikir yapsan, cenneti boylarsın. Anladın mı? Mesele ne yaptığın? Hacı abi. Ama tabii de biz de git dedik, meyhanede de zik, efendim ilim meclisi kurdu dedi. o da ayrı bir şey yani. Müsait olan nezih ve temiz yerler olacak. Aralarında ders yapıyorlar. Ders yapıyorlar ne demek? İşte tefsir yapıyorlar, hadis okuyorlar. Manaları inceliyorlar. Fetvalar konuşuyorlar. Böyle yapan bir cemaat varsa illa mutlaka haffethumul melâike. Melekler onları kuşatır. Uzun bir hadis var bu Kârimüsli Müttefekun'u Aleyh. Çok okuyordum onu. Melekler toplanıyor. Gelin gelin aradığımızı bulduk. Zikreden cemaati bulduk. Bütün yolları her yere dolaşıyorlar. Her saat başında bir ilim meclisi varsa melekler geliyorlar. Sırf ay innellahi melaketen seyyahine filan. Yeryüzünde gezip dolaşıyorlar başka işleri yok. İlim meclisi, zikir meclisi arıyorlar. Evet melekler hemen onları kuşatır. Onlara tazim için yani değer vermek için. E, kanatlarını gererler. Birinci kaç çamaya kadar. Ve nezelet yar aleyhim üzerlerine es sekinetü. Üzerlerine sekinetler, feyizler, bereketler, sükunetler, vakarlar. Nuru Kur'an ile İhtidalar, safa kalpler, kalplere atlanır, parklanır. Nefsani zulmetler, nefisten şehvetten gelen karanlıklar gider. Rahmanın nurları iner başlarına çünkü neden? E, i̇lim meclisinden adam çıkarken yani hakikaten var ya kuş gibi çıkıyor ya. Yani çok rahatlık veriyor ya. Sekinet sakinleştirici bir feyz demektir. İnsan sakinleşiyor, morali düzeliyor, panik hata geçiyor. Ne bileyim ya adam böyle, Allah Allah. Sohbet, ilim meclisi çok tatlı olur. Yeter ki ayet-i yani. Dünya kelam konuşulmaması lazım. Arada bir dünya kelam girerse yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir cemaatın yanına geldi. Sonra buyurdu siz dedi demin ilim meclis yapıyordunuz, ayet-i hadis okuyordunuz. Kubbe gibi sekinet yani manevi sekin, feyzi gördü. Kubbe gibi olmuş. Feyiz geliyor üzerlerine çökecek Allah'ın nuru. Sonra aralarında biriniz dedi bir şey konuştu dünya kelam. Geri döndü onun için da ilim meclislerinde de bir hürmeti ihtiramı vardır, herkes istediği şekilde konuşmaz, sessizlik olunur. Ben hep diyorum yani, aşırı zarvet omudan su içmemek lazım, bir şey yememek lazım. Yani böyle burası mesire yeri değil, piknik alanında değiliz yani. ''Ve kaşiyet umurrahme'' ''Rahmet onları kuşatır, Allah'ın rahmeti onları kaplar, Evet. Rabbani rahmet onları kaplar, Allah'ın rahmeti kablayan adam daha cehenneme girer mi ya? İlim mecline giren cehenneme girmez. Bu demektir. Ve zekravullahu Allah anar onları fimen Rabbimiz kendi katında mukarrab olan. Yoksa Allah'ın yanında melek var diye haşama anlamına vermeyin ve ha gibi. Fimen <gülüyor> o kendi katında mukarrab olan. Yani şerefli olan, itibarlı olan meley ala en yüksek melek cemaatleriyle Allah onları zikreder. Onlarla İftihar etmek uçur Yani Mevlana buyuruyor iş İşhedü ya melaketi. Ey meleklerim şahit olun. Görüyor musunuz? Beni zikrediyorlar. Bütün millet film seyrediyor, dizi seyrediyor. Benim şu kullarım toplanmış. Ders okuyorlar. ayet hadis okuyorlar. Ahiret düşünüyorlar. Zikrediyorlar. Ey meleklerim şahit olun. O kadar engelleri, meşgaleleri varken bak beni zikrediyorlar diye allah Teala da onlardan bahseder. İsimleriyle. İsimleriyle, sıfatleriyle. Diyelim İsmailâ Camii'nde pazar sohbeti var. Veyahut Yavuz Selim Camii'nde. Allah-u Teala onları zikreder. kadb Şerif'te kimler var? Onları bahseder. Meleklerle beraber. <gülüyor> <gülüyor> Hayder'de sohbet var bizim orada. Orada kimler gelmiş Allah-u Bakın bunlar ilim meşgul oluyorlar. O kadar medrese var. Oralarda hep ders var şu an şu saatlerde. Herkes tefsir, hadis gibi okuyorlar. Mübarekler. Evet. Ve men eplabi amelu lem yusdir bihi nesebü. Burada son cümleyi Ve men epta kimi geciktirirse bi onu amelu. Ameli kimi geri bırakırsa lem <gülüyor> yusra ileri koşturamaz bi onu nesebü. Soyunun şerefi. Ben şeyidim Resulullah'ın torunuyum Şöyleyim, Dedem şeyhli, babam müftüydü çok dinliyoruz bunlara Namaz var mı yok, abdest var mı yok, ilim var mı yok, amel var mı yok. Ha, eğer ki diyor seni salih amellerin bu deminden beri anlatılan Müslüman'ın sıkıntısını açmak, Müslüman'ın aybını örtmek, darda kalmışa kolaylık etmek, efendim ilim yoluna tahsile gitmek, camilerde, medreselerde, tek, derneklerde toplanıp kitap okumak, zikretmek. Evet. Eğer böyle olursa, bu amellerin varsa ileri gidersin. Ahirette, cennete doğru. Ama sen amellerin seni geri bırakırsa, çünkü amelin ileri getiren bir ameli yok. Dedikodu, gıbet, iftira, namazsız, abdest, içki kumar, hep bütün ameller seni geri bırakmış. E ne olsun ben felanca şeyhın torunuyum. E seni melekler hadi git cennete edemez. Ameli geri bırakarsa birini soy bağı onu Allah indinde öne almaz. Efendim nesebi, soyu ibadette gevşeklik edenlere itibar sağlamaz. Dünyada da ahirette de buyurun. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rabbim cümlemize faddu lü keremiyle bu Tergib hadisinde geçen salih amelleri ölmeden evvel çokça bir kere de değil çokça yapmayı ve karşılığında vaat edilen dünya ahiret ayıplarının örtülmesi dünya ahireti Allah'ımızın bize yardım etmesi rahmetlerin kaplaması feyizlerin yağması Mevlamızın bizi anması melek cemaatleriyle birlikte günahlarımızın mağfiret edilmesi Efendim, kıyamet günü sıkıntılarımızın giderilmesi müjdelerine nail ve mazhar eylesin Amin. Yarın gecenin sohbetini kaçırmayın. 15. gecenin dersini dinleyin. Sonra faziletli ameller, namaz, oruç ibadetleri terk etmeyin. Mutlaka 15. gün olan çarşamba gününü oruç tutun. Çünkü o Çarşamba orucu Recep'in ortasıdır. Ortasında oruç tutan bir orta son. O, bu üç günü tutana tümünü tutmuş cevabı verildiği için ilk günü tutturdum size, dedim size. Şimdilik çarşambayı da diyorum size tek tutabilir miyim hocam Efendi? Tutabilirsin. Madem hadiseyip de sırf 15. günün diye var oruç, tutabilirsiniz tek. Yani hani keşke tabii 13, 14, 15 e, yani pazartesi, salı, çarşamba olsaydı yan biz olurdu çok şey. Ama olsun tek günde tutsansa Allah kuvvet versin. Tutun, kazanın, kaybedenlerden olmayalım. Salih amellerde bak, kimi ameli geri bırakırsa nesebi onu ileri geçiremez yani hacılığın, koca babamın, dedemin bilmem fazileti bilmem, kim olursan ol. Olur. Amel leyleri gidiliyor ahirette. Amel ne? Namaz, oruç, işte mübarek adam, zikir. Zikirlerimizi Recep Şerif'in ihmal etmeliyiz. Recep Şerif risalesini elden düşürmeyelim. Şurada yarısı geçti kaldı yarısı. Alalım arkasından son bölümlerde faziletli ameller, Recep Şerif'te hangi hayırlı ameller var? Yapmadığım eksik kalan. Acaba yapabilir miyim? İşte cenazeye katılması var, hasta ziyareti var. Ben geçen gün Şeyh Cazetten Hazretleri Evliya Allah'ta ziyaret ettim, Mesela hasta ziyaret Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. 10. gün kaza kader günüydü. Mahvu ispat günüydü. O gün gittik an. Hani. Belki Allah bir belamızı kaldırır diye. Yani arayın. Neyinizi arayın? Belanızı aramayın abi. Neyinizi arayın? Hayrınızı arayın. Salahınızı arayın. Hidayetinizi arayın. Rüştünüzü arayın. Sevabınızı arayın. Cennet yolunun asan olması için esbabı mucibe arayın. Böylece Allah Teala Yüzümüze bakacak faz-ı kerem ile. aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ aleyhissalâbile selam. Teslimen kethîr'en. Elhamdülillâh rabbil 'alamin. Amin.